ve O muammay Hayret -i Numa 24. mektub ve 29. sözün ahirindeki remizli nüktede ve 30. sözün tahavvülât-ı zerratın altı adet hikmetinde keşfedilmiştir. Kainattaki faaliyet -i Hayret Numa'nın tılsımını ve hilkatı kainatın ve akıbetinin muammasını ve tahavvülât-ı zerrattaki harekatın sırrı hikmetini keşf ve beyan etmişlerdir. Meydandadır bakılabilir hem sırr-ı ehadiyet ile şeriksiz vahdet-i rububiyeti hem nihayetsiz kurbiyet-i ilahiye ile nihayetsiz budiyetimiz olan hayretengiz hakikatları kemale vuzuh ile 16. söz ve 32. söz beyan ettikleri gibi kudreti ilahiye nispeten zerrat ve seyyarat müsabı olduğunu ve haşr ı azamda umum ziruhun ruhun ihyası bir nefsin ihyası kadar o kudrete kolay olduğunu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 en büyük zeka beşeri ihata edemediği halde, benim gibi zihni müşevveş, vaziyeti perişan, müracaat edilecek kitap yokken, sıkıntılı ve süratle yazan bir adamda, o hakaikin ekseriyeti mutlakası, dekaikıyla zuhuru, doğrudan doğruya Kur'an-ı icazı icaz-ı manevisinin eseri ve inayet-i bir cilvesi ve kuvvetli bir işareti gaybiyedir. Dördüncü işaret, elli altmış risaleler,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 Risaleler umumiyetle pek çok intişar ettiği halde en büyük alimden tut ta en âmi adama kadar ve ehli kalp büyük bir veliden tut ta en muallid dinsiz bir felosofa kadar olan tabakatın nas ve taifeler, o risaleleri gördükleri ve okudukları ve bir kısmı tokatlarını yedikleri halde tenkit edilmemesi ve her taife derecesine göre istifade etmesi doğrudan doğruya bir eseri inayet-i rabbaniye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 on dokuzuncu mektubun beş parçası birkaç gün zarfında, her gün iki-üç saatte ve mecmu on iki saatte hiçbir kitaba müracaat edilmeden yazılması, hatta en mühim bir parça ve o parçada lafz-ı Rasûlü Ekrem ve vesselâm kelimesinde zahir bir hâtem-i nübüvveti gösteren dördüncü cüz, üç-dört saatte dağda yağmur altında ezber yazılmış ve otuzuncu söz gibi mühim ve dakik bir risale,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 İşte ihtiyar ve şuurumun dairesi haricinde mezkûr haletler ve sergüzeşti hayatım ve ulumların envalarındaki hilafı ı ve ihtiyarsıl tetebbuatım, böyle bir netice-i kudsiyeye müncer olmak için, kuvvetli bir inayeti ilahiye ilâhiye ve bir ikram-ı olduğuna bende şüphe bırakmamıştır. Yedinci işaret Bu hizmetimiz zamanında, beş altı sene zarfında, bila mübalağa yüz eseri ikram-ı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 Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tekunu leke rıdaen ve li hakkihi edaen ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslimen kethira amin. Allahümme bi sirri ismike le azam ical naşira hadihir risaleti mazhar-i inayetike ve furkanike amin amin amin. Mahrem bir suale cevaptır.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 her derde layık devayı ihsan eden Hakîm-i Rahim olan Zat-ı Zülcelal Kur'an-ı Kerim'in en parlak mazharı icazından olan temsilatından bir şûlesini aczû zaafıma, fakrû ihtiyacıma merhameten hizmet-i Kur'an'a ait yazılarıma ihsan etti. Felil-lail hamd sırrı temsil dürbünüyle en uzak hakikatlar gayet yakın gösterildi. Hem sırrı temsil cihetül vahdetiyle en dağınık meseleler toplattırıldı.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 Ancak temsilat-ı Kur'aniyenin lemaatındandır. Benim hissem, yalnız şiddeti ihtiyacımla taleptir ve gayet aczimle tazarruumdur. Dert benimdir, deva Kur'an'ındır. Sayit Nursi Bismihi Sübhaneh وَاِمْ şeyin شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ أَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela geçen mübarek leyle-i beratınızı,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 Bismihi Subhaneh. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekâtuhu. Ebeden daima. Evvela, şimdi tam tahakkuk etti ki, zelzele, Risale-i Nur ile alakadardır. Hüsrev'in müdafaatımda yazılan dört zelzele meselesini tasdik eden bu geceki şiddetli dört defa zelzele, bana ve nurlara ve bu memlekete kat'î bir suikast eseri olarak, hükümet içerisinde hizmetçime bağırarak